Selamünaleyküm. Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah azze ve celle yar ve yardımcımız olsun. Ona inanıyor, ona sığınıyor ve programımıza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ederiz. Ona layık ümmet olmayı cümlemize bekler, ümid eder ve bu yönde de duamızı yaparız. Değerli dinleyenlerim, bu haftanın hayırlar getirmesi temennisiyle başlıyorum. Halil İbrahim soframıza hoş geldiniz. Gerek İstanbul'dan, gerek güzel ülkemizin dört bir yanından, gerekse yurtdışından dinleyen siz değerli dinleyenlerimiz. İnşallah bugün Allahu Teala'yı zikretmek hususunda, zikir hususunda bir ders yaptık. Dün bunun inşallah notlarını bununla ilgili anlatmak istediklerimi bugün siz değerli dinleyenlerime nakletmek için huzurlarınızdayım. Ben dün bu programı hazırlarken müthiş bir keyif aldım. Birçok şeyi her zaman olduğu gibi öğrenme fırsatı buldum sizin vesilenizle. Ayrıca size de teşekkür ediyorum bunun için. Çünkü siz bu programın devamını istemiyor olsanız, belki bir haber programı başka bir şey yapılabilir. Ben de birçok şeyi bilmeden bu cahil kafamla ölebilirdim. O yüzden sizlere minnettarım. Allahu Teala sizi nazardan muhafaza buyursun. Sizi de bizi de sevdiklerimize amin diyerek başlıyorum. Allahu Teala zikir. Zikretmek. Değerli kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu insanı ve tüm şu etrafta gördüğümüz veya göremediğimiz ama sayılarını bilmesek de ne kadar çok olduğunu bildiğimiz birçok canlıyı gecenin gündüze dönmesini ay tutulmasını gelgitleri okyanuslardaki su seviyesini vesaire her şeyi bir yaprağın kımıldaması küçücük bir karıncanın ayağının değdiği toz Vücudumuzdaki bütün organizmalar, bakteriler hepsi ama hepsi Allahu Teala'dan hariç değildir. Bunu Allah dostları şöyle anlatmışlar. Her şey ama her şey diyor Allahu Teala'ya bağımlıdır. Mesela biz kendimizi bazen böyle armut gibi zannederiz. Yani bir armuttan zannederiz kendimizi. Ya neyim var ya, şu da var, bu da var, şu kadar mal edindim. Şu kadar işte millet beni tanıyor. Şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu falan. Kendimizi bir armut yerine koyuyoruz. Lakin ne kadar biz kendimizi üstün görmeye çalışsak da değerli dinleyenler her şey ama her şey Allahu Teala'nın kontrolünde. İlk önce bunu bileceğiz. Örneğin gazeteleri okuyorsunuz veya okumasanız da artık herkesin elinde dokunmatik telefonlar var haberler şunlar bunlar bilim adamları her şeyi bildiklerini zannetseler de ani ölümleri hatta bir kanser hücresine hiç, yani görüyor musunuz bir müdahalenin %100 olabildiğini hayır ne diyorlar çalıştık çabaladık bütün müdahalelere rağmen öldü hiç aklınıza geldi mi bu Mesela bir hastamız oluyor, değil mi? Veya çok ünlü bir şahsiyet oluyor. Ne diyor? Tüm müdahalelerimize rağmen kurtaramadık diyor. Demek ki sizin müdahaleniz sınırlı. O da Allah'a bağlı. Bir hanım kardeşimiz doğum yapacak. Karnında 7 ay, 8 ay artık ne kadarsa bekletiyor. Ama şunu diyebiliyor mu doktorlar? Şu saatte alacağız. Veya doktorlarımız, hekimlerimiz... Ya sen boşuna yorulma, biz anneden ve babadan sıvıları alalım, şu makinenin içerisinde 9 ayda şu çocuğu üretelim. Denemiyor, Denemeyecekti. De. Ben tıp ilmine karşı gelmek için bunları söylemiyorum. En güvendiğimiz, tıp ilmi dediğimiz, hasta olduğumuz zaman gittiğimiz yerde bile böyle bir durum söz konusudur. El ayak öyle kalır. Depremler keza öyle. Şu an hiçbir dünyanın hiçbir yerinde depremleri önleyebilecek veya zararı sıfıra indirecek bir şey yoktur. Şu an için yeryüzünde hiçbir bilim adamı, hiçbir ülke fırtınaların seyrini tahminden öte geçemez. Ne zaman fırtına çıkacak, ne zaman tsunami olacak, ne zaman ortalığı sel basacak bilinmiyor. Bunların niye anlattım biliyor musunuz? Biz hiçbir şey değiliz kafamıza yerleştirmek için. Sen dünyanın gözü önünde Müslümanlara zulmeden bir kafir, bir zalim olursun. Bilmem şu kadar gayri safi milli hasılan var dersin. Benim gibi Müslümanlar, pısırık Müslümanlar, kendi derdine dünyevi ihtiyaçlarına düşmüş benim gibi Müslümanlar pısık pısık oturur. Sen de gidersin Filistin'e, Doğu Türkistan'a, Myanmar'a, Arakan'a zulmedersin. Ama zannetme ki senin de hayatın, senin de teşekkülün öyle uzun boli değil. Bir depreme bakar. Allahu Teala bir deprem verir, bir sel verir. O gözünde büyüttüğün ülkeler, zalimler senin kapına gelir, dilenir hale gelir. Tabi bunun için biz Müslümanların Evvela daha dinç ve daha düzgün olmamız lazım. Şimdi her şey ama her şey işte Allah'ın kontrolünde. Bütün ilimler, mülk, bütün hükümler eğer her Müslüman olarak bizler bilirsek, Allah'u u Teala'nındır, evet. Bu sefer ne kadar boyun eğersek, ne kadar teslim olursak, övgüyü daima Allah'a yöneltirsek, biz kendimiz kazançlı çıkarız. Şimdi check-up diye bir şey var biliyorsunuz. Çok moda. Acaba vücudumda bir şey var mı? 6 ayda bir gitmem lazım. Şunu yapayım, bunu yapayım. Tabii doktor size gel kontrol edelim derse sorun yok ama öyle bir hale geldik ki biraz daha fazla yaşamak, biraz daha fazla böyle efendim dünyada kalabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ahiret için yaptığımız acaba ne? Değerli kardeşlerimiz, değerli dinleyenlerimiz, hocalarımız hep ne diyorlar? Allah Azze ve Celle insana şah damarından yakın, değil mi? Şah damarından yakın. Ve ne bir onun için zaman var, ne bir mekan var. Bundan sonraki programlarda, ehli sünnet itikadında hocalarımızın bunca zaman yazdığı, anlattığı şeyler üzerinde evvela Allahu Teala'nın Celle Celaluhu bilinmesi sıfatlarının ona karşı görevlerinizin bilinmesiyle ilgili programlar yapacağız. Bugün onun ilkini yapıyoruz. Allahu Teala'yı zikretmek ve onu tanımak. Mesela öyle bir saçma şeyler var ki örnek olarak gösteriyorum. Sakın yanlış anlamayın. Bakın Allah korusun. Mesela kim tahtaya vurma olayı var ya. Bunun bilincinde değil Müslümanlar. Bildiğin çok böyle inanan diye gördüğümüz kardeşimiz bile bir de yapar küt küt vurur falan. Bilmez ki 780 ve 790 yıllarında ya 780 ya 790'da ateşe tapan insanların o zamanlar içinden ateş ve kıvılcımlar çıktığına inandığı bir ağaca taparken vurmaları sana sığınıyoruz ey put diyerek vurduğu o tıktıktır. Bunu biliyor musunuz? Ama biz ne diyoruz? Allah korusun diyoruz. Tak tak gel. Neden? Çünkü tanımıyoruz. O teyzeciğim, o nur yüzlü teyzeciğim gidiyor bilmem ne tekkesine, bilmem ne mezarına, ziyarete, türbesine. E tamam dua net git. Hayır. Elinde bez parçaları. Nereye gidiyorsun teyzeciğim? Oğlum diyor. Ağaca diyor bağlayacağım. Ne yapıyorsun ağaca bağlayınca teyzeciğim? Öyleymiş diyor, dualar kabul oluyormuş diyor. Bilmiyor çünkü Allah'ı tanımıyor Celle Celaluhu. Bizler, efendim, doğruyu söylememek için, taklalar atmak için, 3 lira kazanmak için, anlatabiliyor muyum? Aman çocuğum nasıl geçinecek, ay şöyle ne olacak diye, birbirimize 50 tane takla atıyoruz. Ama ne oluyor? Allahü Teala bizi görmüyor mu? Yanlışı, yalanı, Yapılan şeyleri bildiğimiz halde sustuğumuzu bilmiyor mu? Ve Allahu Teala şunu bize söylemeyecek mi? Sen bu haksızlığa rızkı zaten veren benim. Neden göz yumdun? Bir memursun. Senin amirin rüşvet alıyor. Haksız kazanç sağlıyor. Sen de onun pis işlerini yapıyorsun. Vesile oluyorsun. Ama şimdi konuşursam işte buradan kovulurum dedin ya, bittin. Rızkı veren Allah Celle Celalü ne devlet ne patronun. İşte biz Allahü Teala'yı tanımadığımız için değerli dinleyenler, bunlar başımıza geliyor olabilir. Bunu hocalarımız zaten sık sık anlatıyorlar, ama biraz anlayabilsek. Şimdi her an bizi görüyor, bu kadar mutlu olacağımız şeyler yaratıyor ve kendini hatırlatıyor. Ya bir kelebek düşünün, ya kelebekler tek cins olmayabilir miydi? Ya şey olabilir miydi? Ya bir tane balık çeşidi olabilirdi. Güzel insanlar. Allahü Teala 72 binden fazla daha henüz belirlenememiş kelebek cinsi vermiş. Hiçbirinin deseni birbirine benzemiyor. Balıklara bir bakın renklerine, onların kuyruk desenlerine, solungaçlarına. Yağmur birbirine değmeden yere düşüyor. Bunu görebiliyor muyuz? Kar yağıyor, trilyonlarca dane ve hiçbiri birbirine değmeden... Aşağı indiği gibi yağmurlar. Karda da şekillere bakıyorsunuz değişik değişik. Bir parmak izinize bakıyorsunuz şimdi öyle bir kolaylık yapmış ki kriminal incelemelerde. Ya böyle bir şey olmasaydı? Ya hepimizin parmakları aynı olsaydı parmak izi? Nereden tespit edeceklerdi? Bak şimdi parmak izi çıktı. Göz retinası kimsenin kimseye benzemiyormuş. Ya hepsi aynı olsaydı? Demek ki böyle bir Rabbimiz var. Eşsiz ve üstün bir yaratma gücü var Sen bu yaratma gücünü Ben bu yaratma gücünü iyi bilirsek eğer Arabamıza tapmamış oluruz Motorumuza tapmamış oluruz Deriz ki Yahu ne güzel arabam var Hayır benim ne güzel bir Rabbim var Onun güzel bir nimeti bu Oğluna Kızına bakarken Maşallah maşallah demeyiz de Maşallah Deriz Cübbeli Ahmet hocamızın söylediği gibi İçten yani ya Rabbi sen ne güzel yaratmışsın. Senin yolunda bir kız eyle, bir oğlan eyle gibi kendi kendine diyor nazar değirmezsin diyor. Şimdi böyle bir sanat eserleri insan. Böyle etrafımızda şeyler var, bitkiler var. Mucizeler var hepsinde. Ve onlar ne yapıyorlar? Bu girizgahı niye yaptım biliyor musunuz? Biz farkında değiliz ama hepsi Allahü Teala'ya anıyor. Rüzgar, o yapraklar, etrafımızdaki o duyduğumuz sinekler, arılar bazen milyonlarca insan uyurken onlar onlardan daha akıllıca bir iş yapar ve Allah'ı zikrederler. Ali İmran suresinin 191. ayetinde bu durum şöyle aktarılmaktadır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler.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 Allah Teala birçok ayetin sonunda değerli dinleyenler hala düşünmez misiniz? Düşünecek insanlar için diye biten veya başlayan ayetleri duymuşuzdur değil mi? Tefsirlerde çok açıkça da geçer bunlar. Rabbimiz Celle Celaluhu düşünmeyi bize nasıl anlatıyor? O kadar çok ayette geçmiş ki mutluluğun kaynağı aslında Nasıl bir nimetin Allah tarafından geldiğini bilmekten geçer. Mesela sizin şu an bir oda bir salon bir eviniz varsa ama siz şükür eden bir insansanız vallahi 3 katlı tripleks bir dairede oturan kahyaları ne bileyim hizmetçileri içerisinde olan böyle dışarıdan çok lüks şatavatlı bir şato gibi bir yerdeki şükürsüz bir insandan daha mutlusunuzdur. Neden? Çünkü mutluluğun kaynağı Allah'ı zikretmek, düşünmek ve o nimetin Allah'tan geldiğini bilmektir. Bir yavrumuz da olabilirsiniz. Ey güzel yavrularım! Etrafınızda şu anda sizler göremiyor olabilirsiniz. Annenize, babanıza rica edin. Deyin ki İbrahim abi, Halil İbrahim sofrasında anlattı. Çok fazla böyle kanlı, kanlı vahşet içeren görüntüler değil de babanıza rica edin annenize benim yaşımda şu anda ben 10 yaşındayım ben 7 yaşındayım ben 12 yaşındayım İbrahim abi söyledi İçinde böyle benim yaşıma hitap etmeyen görüntülerin olmadığı ama savaş çocuklarının mazlumların olduğu annesi ve babası öldürülmüş yapayalnız kalmış ve açlıktan belki de kemikleri görünen Afrikalı çocukların fotoğraflarını bana gösterdiğin yavrularım. Neden biliyor musunuz? Siz de kendinizi şimdiden yetiştirin. Siz kaç yaşındaysanız, değerli yavrum, sizin yaşınızda şu anda ne annesinin şefkati, ne de babasının koruması olmayan yavrularımız var. Belki, hani, siz de yaramazlık yapıp, ''Şu yemekte niye bu eksik, niye sofrada bu yok?'' diyebilirsiniz. Bilmediğiniz için. Kötü niyetli değilsiniz. Ama belki o fotoğrafları gördüğünüzde... ...ölmesine yarım saat kalmış açlıktan yerlerde kıvranan... ...ve fotoğrafları çekildikten 1-2 saat sonra açlıktan inliye inliye ölen 8-10 yaşındaki çocukları gördüğünüz zaman... ...sofraya daha güzel sahip çıkarsınız. ''Neden benim odamda şu yok?'' dediğiniz zaman... Belki de hiç hayatı boyunca odası olmayan çocukları gördüğünüz zaman şükredersiniz. Demek ki mutluluğun kaynağı Allah'ı zikretmek, düşünmek, tefekkür etmek. Rabbimiz Celle Celaluhu öyle açık ve net bir şekilde hepimizin anlayabileceği bir şekilde bu durumu bize zaten anlatmış. Rad Suresi 28. Ayet'in meali... Şöyle, bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bugün zikretmeyi konuşuyoruz. Tabii ki işin tasavvuf boyutu da bugün konuşulabilir. O yüzden ben bir alim olmadığım için, bu konuda ihtisasım vesaire olmadığı için sıradan hatta daha alt kategoride bir vatandaşı olduğum için sadece şurayı söyleyebilirim. Hoş görünmeyen şeyler de oluyor. Mesela biz evet Allah'ı tanımak, Celle Celalu zikretmek mevzusunu sizlerle paylaşıyoruz ama hani eserlerin arasında Mastika havasında düğün salonlarında böyle bir orkla beraber söylenen ilahiler de bunun içindedir. Bu Allah'a zikir değildir. Allah korusun, bunu çok önemli bir zattan duyduğum için söylüyorum. Dikkat edin buraya. Allahu Teala'yı zikrettiğini zannederek mastika havalarında halay çekerek Allah lafsını, Mekke'yi, Medine'yi kullanıp da sırf bundan para kazanmak için bu işin yapılıyor olması Allahü Teala'nın azabından başka bir şey getirmez. Ayrıca metrobüslerde vesaire tesbihini eline alıp da sağa sola bakarak zikir çekmenin eftal olmadığı da tasavvuf erbapları tarafından bildirilmiş. Şimdi bunlar işin ikinci boyutu. Hocalarımızın bazı alıntıları var dün onlara baktım onlardan size okuyacağım yanlış olmasın diye onları böyle noktasına virgülüne kadar okumam lazım size. Şimdi dua açlama konuşuyorum ama belli bir kişiden aa bu hoca böyle demişti diyebilmem için tek tek okumam lazım ama onu ilerleyen dakikalarda inşallah sizlerle paylaşacağız. Kısaca bizim aklımız sınırlı arkadaşlar öyle her şey bizim aklımız ermez. Rabbimiz Celle Celaluhu sonsuz bir aklın sahibidir. Biz aciziz ve sahip olduğumuz her şey ama her şey Allah'ın vesilesiyle. Biz hiçiz. Biz sıfırız. Sıfırı tüketmiş acizleriz. Affedersin giydiğimiz donumuzdan çorabımıza kadar. Ne kendi çorabımızı giyecek gücümüzü kendimiz belirledik ne de bugün Lale Gül Efeme gelip mikrofonun karşısına konuşmayı ben sağladım. Bazen öyle oluyor ki ayağa kalkacak hal bulamıyorsunuz. Ve ben neyime güvenip de burada bu programda size ahkam keserim ki? Neyime güveneceğim ben? Kafanı kaldıracak halin olmuyor Allah sana acımasa. Şu an tükrük bezim benim çalışıyor da ondan ben konuşuyorum iki kelam. Sizin kulağınız, zarınız çalışıyor, beyniniz çalışıyor ondan anlıyorsunuz. Nice alimler Allah korusun, nice profesörler, Alzheimer oldukları zaman, hatta daha değişik şeyler bir anda olmuyor mu? Bir beyinde bir pıhtı atıyor, bir bakıyorsun karşındaki adam 5 yaşında çocuk gibi, burnundan sümükler akan, eli ağzında böyle, emzikli bir adama dönüyor. Adam 40 sene profesör olmuş, allah Teala bir pıhtı atıyor beynine bitiyor. İşte biz bu kadar aciziz, zavallıyız. Biz ne kadar kendimizi, günde birkaç kez halimizi, zavallı oluşumuzu, ne kadar muhtaç oluşumuzu itiraf etsek belki bu kadar dalalete girmeyiz. İşte Allahu Teala'yı tesbih etmek. Mesela Subhana Allah. Subhan Allah. diyoruz ya. Onda ne diyoruz? Allah'ım, seni her türlü eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederim. Bunu en azından hocalarımız diyor ki bir kez insanı bilmesi lazım. Tamam namazdan olsun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah diyoruz ama bir kereye mahsus bir aklından bir geçirmen lazım diyor. Her şey ama her şey seninle geliyor. Mesela elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Hızlı hız söylüyoruz ya. Elhamdülillah dedik. Ne diyoruz? Ya Rabbi verdiğin tüm nimetler senden ve bana verdiğin bu nimetler için sana teşekkür ederim. Şükürler olsun. Mesela diyoruz. Mesela estağfirullah diyoruz. Mesela birine sinirlendiğimiz zaman estağfirullah hani diyoruz ya. Ama ne demek? Aslında ya Rabbi beni affet günahlarımı bağışla. Bunu en azından bir kez bir tesbih çekiyoruz ya. Aklımıza getirsek diyor hocalarımız ehli sünnet itikadı üzere. Bunun sorumluluğunu yerinden getiriyorsunuz hani Kalbiniz her an böyle şey yapmıyor Ama en azından Subhanallah derken Gözünüzü bir an böyle kapayıp Konsantre olabilirsiniz diyorlar mesela Subhanallah dediğim zaman Ne diyormuşum ben Rabbim Her türlü eksik ve Noksan sıfatlardan Seni tenzih ederim sen hiçbir şeye benzemezsin Elhamdülillah dediğimiz zaman Verdiğin nimetlere teşekkür ederim Şükürler olsun olsun. Estağfurullah dediğimiz zaman af diliyoruz. Efendim Allahu ekber deniyor mesela. Efendim ya Rabbi zaten bunun çoğumuz biliriz. Sen çok büyüksün, en büyüksün. Şimdi değerli kardeşim sizlerle beraber şurada kalmıştık. Allahu Teala'yı her zaman zikredeceğiz. Peki bu zikir bazı kelimeleri söylemekten ibaret mi olacak? Bir de orası var. Yani şimdi e, şu zikri yaparsan Allah'ı andın, e onu yapmadın anmıyor musun? Bu nasıldır? Yani Allahu Teala'yı anmak, e, evet tesbihle olur, kalpten okumakla olur. Sadece bu ikisiyle midir? Hıh, biraz onu konuşalım. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu bizim onu çokça zikretmemizi istiyor. Bu en kestirme yolu. Beni zikredin buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. Çok net herhangi bir yoruma açıklamaya gerek duymayacak şeylerden bir tanesi. Şimdi bildiğiniz gibi tefsirler vardır. E, tefsirler Kur'an-ı Kerim'in iyi anlaşılması için olmazsa olmazlardır. Mutlaka bunu oku dinlememiz lazım. Bu ayrı. Ama siz de fark edersiniz ki tefsirlerimizde bazı ayetlerin açıklaması çok kısadır. Bazı ayetlerin açıklaması çok uzundur. Neden? Hocalarımız anlatıyor ya, bazı ayetlerin e, anlayış bakımından insanlara böyle farklı değerlendirmeleri olabiliyor. Bunları ne yapabiliyorlar? Tabii ki çok böyle ayrıntılı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Bazen de bazı ayetler vardır diyor hocalarımız, tefsirde bile bir santim ancak geçer. Bir e, santim diyor bir satır. Nedir o? Zaten yoruma bile ihtiyacı yoktur. İşte belki onlardan bir tanesi de Şudur değerli kardeşlerim Allahü Teala bizden onu zikretmemizi istiyor ya beni zikredin ben de sizi zikredeyim şimdi bunun tek başına okuduğunuz zaman anlamanız oldukça zor yani nasıl anlayacağız bunu Allahı zikredin ben de sizi zikredeyim Allahü Teala bizi nasıl zikreder İşte buna bir açıklama lazım o yüzden tefsirlere dönüyoruz ha mesela nedir Dağlardan örnekler verir, sivrisinekten örnek verir, arılardan örnek verir Kur'an-ı Kerim'de. Zaten biz bunları anlarız. Şöyle dağların dengeli durduğu, gecenin gündüze geçtiğinde ibretlerin oldu. Bunu anlarız. Ama bunu nasıl anlayacağız? Allahü Teala bizi nasıl zikredecek? Evet. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala'nın bizi anması ne kadar büyük, ne kadar yüce bir şeydir. Düşünür müsünüz? İsminiz de sizi anlıyor. Serdar Kulum, Gül Kulum, Ahmet Kulum. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir heyecandır? Şimdi zikrullah dille olur dedik. Peki dille bunun söylenmesi yeter mi? Metrobüse bindik, televizyonun karşısına geçtik. Şarkılar, türküler, filmler, diziler var. Elimize tespihimizi aldık, zikir ediyoruz. Hayır, zikrettiğimizi zannediyoruz. Zikir nasıl olur? Değerli dinleyenlerim, şimdi siz zikir edersiniz, bir sayı belirlersiniz veya işte bir efendim, elinizi kullanırsınız ya da tesbih kullanırsınız neyse. Ama zikrettikten sonra onun kalbe yerleşmesi lazım, kalbe inmesi lazım. Oradan azalara yayılması lazım, vücudun zikretmesi lazım ve o zikreden vücudun her an Allahu u Teala'yı düşünmesi lazım. Şimdi bunu televizyon izlerken sen zikredersen, sağa sola bakarken öyle bir yandan da konuşup bir yandan zikrettiğini zannedersen buna bir yabanlık oluyor işte. O zaman tam olarak kalbe inmiyor zikir. Çünkü zikrin manası şu, sen günde bir trilyon, bir katrilyon kez subhanallah da desen Allahu u Teala'ya bunun bir yararı yok. Kestiğin kurbanların da kıldığın namazların da şunu bil ki kendin için yapıyorsun bunu. Allahü Teala'ya hoş görünmek, aciziyetini ne yapıyorsun itiraf ediyorsun. Senin yapman gereken kaç tane zikir çekeceksen mesela diyelim ders aldın veya bir yerden dersin yok ama günlük ben 100 salavat okuyacağım, 100 estağfurullah diyeceğim, 100 subhanallahi ve bihamdihi diyeceğim dedin ya çok güzel, Allah razı olsun ama bunu ne olur hani böyle kendine özel zamanların olur ya kimseyi istemezsin bir Yarım saat film izleyeceğim Spor izleyeceğim Müzik dinleyeceğim Pikniğe gidiyoruz Arkadaşlarla sohbet ediyoruz Muhabbet gırgır gır şamata yapacağız diyorsun ya Yarım saat ne olur O anını şöyle sessiz sakin bir odaya geç Etrafında ailen şu bu varsa Ne olur bana biraz müsaade edin Bir yarım saat ben bir sakin kalayım de Zikrederken şöyle hafif gözünü kapat Allahu Teala'nın senin o Zikrettiğin anı, onu tesbih etmeye çabalıyor olmanı gördüğünü düşün. Seni görüyor. Cebrail aleyhisselamın belki de sana şefkatle dokunduğunu düşün. Bu arada çok önemli bir kaynaktan sizlerle paylaşayım. Eğer Allahu Teala'yı zikrederken gözünüz hafif yaşarıyor. Hafif böyle bir ürperme geliyorsa bilin ki Cebrail aleyhisselam sizi şöyle hafif kanadıyla dürtüyor. Belki de rahmet iniyordur. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra devam edelim. Kalbine inecek zikir, azalarına inecek, rahatlayacaksın zaten. Kasların, mafsalların, kalbin bir sakinlik içerisinde olacak ve aklına Allahu Teala'yı getirdikten sonra deme keyfini. Allahü Teala'yı öyle zikret ki kardeşim, senin o zikrini gören melekler coşsun. Her şey coşkuyla Allah'ın zikrine koşsun. Sen öyle bir insan ol ki Allahu Teala'yı hatırlatsın. Sen öyle bir baba ol ki Evladın sana baktığı zaman benim babam Allah'ı çok seviyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok seviyor desin. Ve sen ölüp de mezara kabre girdiğin zaman senin oğlun, senin kızın, senin karın desin ki rahmetli kocam veya babam, dedem neyse Allah'ı çok severdi. Peygamber Efendimiz'i çok severdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona şahitlik etsin. Sen öyle bir anne ol ki, sen öyle bir evlad ol ki, sen insanlar tarafından göründüğün zaman şunu hatırlat. Dürüst bir kadın, dürüst bir adam, merhametli bir insan, allah Teala'yı zikretmeyi seven ve onu seven bir insan. Değerli kardeşim, tabii mertebe mertebe hiçbir şey boş değil. Şimdi hiç şöyle de düşünmeyin. Ümitsizliğe de, y's'e kapılmayın. E ben bu kadar şöyle zikrettim. Televizyonu kırsanız zikrettim. Allahü Teala zengindir. Merak etmeyin. İbrahim cömert olmayabilir. Mehmet cömert olmayabilir. Hatta cimri olabiliriz. Ama Allahü Teala'nın haşa senin benim gibi bir mal varlığından söz edemeyiz ki. Sınırsızdır. Ol dedi mi olur. Haslı o da belki kabul olur ama Zikrin en önemli şeyi dille söylemek, kalple tekrar etmek, kalpten inip azalara yapıştırmaktır diyor. Şimdi bir kutsi hadis sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıkılmıyorsunuzdur inşallah. Böyle konuşuyorum ama ben güzel bir haldeyim şu anda. Böyle zaten otomatiğe bağladığım zaman programlar çok güzel geliyor. ben de keyif alıyorum. Bir yerlere bağlanıyorum otomatiğe. Otomatik cikleyi açıyoruz, vitesle gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Bu Kutsi hadisi bir dinleyelim. Allahu Teala kıyamet günü yüzleri apaydınlık, inci minberleri üzerinde oturan ve herkes tarafından kendilerine gıpta edilen bir kavim gönderecektir ki onlar ne peygamberdir ne de şehitlerdir hemen bir bedevi dizleri üstüne çöküp Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalvardı ne olur onlara bize anlattı bilelim bu özelliklere sahip olanlar kimler ne buyurdu onlar çeşitli kabilelerden çeşitli ülkelerden Allah için birbirini sevip bir araya gelen ve Allah'ı İhlas içerisinde zikredenlerdir. Tabii ki biraz zorlandığımız zaman, hayatın yükü, imtihan sırrıyla yüz yüze geldiğimiz zaman bizler zikretmeyi kolay görüyoruz ama genişlik zamanında zikirden uzak duruyoruz. Belki de. Büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu değerli kardeşlerim yani sıkıntı olduğu zaman mesela hastaneye gidiyoruz hastaneden efendim bir sonuç çıkacak hayırlı mı olacak nedir eşim hamile mi değil mi sevdiğim kızla evlenecek miyim bakalım işte haber yolladım gelecek mi? Yani bir beklenti içerisinde olduğumuz zaman Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Celle Celaluhu değil mi? Hemen böyle sığınıyoruz ama cebimiz para gördü, dualarımız kabul oldu, hayırlı bir evladın oldu, ne bileyim evlendin, şunu aldın bunu aldın bu sefer tık yok i̇şte bu çok tehlikeli. Ceyhun Ceyhan kardeşimiz yazıyor. Aleyküm selam İbrahim abi nasılsın demiş. Hamdolsun kardeşim. Bilal hocamın diyor bir ricası var. Senden bu mesajı okur musun? Çok rica ediyor. Hamdi Bilal Mustafa hepsinin selamları var demiş. Eyvallah ben de onlara selamlarımı iletiyorum değerli kardeşim. Bayezid-i Beslami Hazretleri Kadesallahu surrahu bir gün yeni temiz beyaz elbiselerine giyip Dar bir sokaktan mescide giderken yolun ortasında yatan uyuz bir köpeğe rast gelir. Sokak o kadar dar ki iki kişi yan yana zor geçiyor. Bu mübarek zat dört mezhebinde şartlarına riayet ettiği için ve Şafii mezhebine de göre köpek necis olduğu için şöyle silkelip üzerindeki yaşlılık üzerine ya şey, köpeğin yaşlığı üzerine bulaşmasın diye düşünüp eteklerini toplayarak Köpeğe değmeden yanından geçmeye çalışırken, köpek hal lisanıyla şöylenir. Ey Bayezid! Sen kim oluyorsun? Beni uyuz bir köpek olarak yaratan da, seni Bayezid-i Bestami olarak yaratan da Allah'tır. Bir Allah'tır. Beni uyuz bir köpek olarak yaratan Rabbim, beni Bayezid seni de uyuz bir köpek olarak yaratabilirdi. Neyine güvenerek kibirleniyorsun? Eyvallah. Tabi orada kibir bizim anladığımız şekilde değildir. Allah dostlarının durumları farklıdır. O abdesti gitmesin diyedir Ama tabii bunların buraya gelmesinde Allah razı olsun kardeşimizden çok güzel ibretler var. Yani ben uzun zamandır anlatmaya çalışıyorum. Böyle yeri geliyor. Arkadaşlarım bazen şaşırıyorlar. Ya senin hiçbir milliyetin yok mu? <gülüyor> Sen e, yani bayrak ezanla alakalı senin dertlerin mi var diye. Ki bunu bana diyorlar. Bilmiyorum. Ben şunu düşünüyorum kardeşim. Ben ırkçı değilim. Ben Müslümanım. Ve ümmetçiyim. Evet köken olarak gurur duyuyorum. Çok hoşuma gidiyor. İmam Şamil, Şeyh Şamil Rahmetullah Aleyhin torunlarından bir tanesinin evladıyım. O soydan gelmişiz. Ama ben şunu diyemem. İşte benim dedem şu falan. E ee, sen kimsin derler. O yüzden ben de diyorum ki bir insanın ırkı bir insanın nereden geldiğinin benim için bir önemi yok. Bunu söylüyorum ve bunu söylediğim zaman da bazen kardeşlerim yanlış anlıyor. İşte bak bu kardeşimizin anlattığı şey de öyle. Ya bir köpek olarak da yaratılabilirdin. Ne var yani? Çerkez olarak yaratıldın, Gürce olaraktı, Kürd olaraktı, Abhaz olaraktı, işte Lazdın, şuydu buydu. Ya tamam, ben şunu diyorum. Ben dünyaya gelirken kendim kararı vermediğime göre Ne bununla gururlanıp kibirlenmeme gerek var Vay be bende ne ses var biliyor musun ya Ne güzel seslendirme yapıyorum Veya dedem şu anam bu Hayır bunu ben paramla almadım Paramla aldığım şeylerde bile Adama sorarlar o parayı nereden aldım Parayı kim yarattı Yani demek ki Allah razı olsun bu kardeşimize ne güzel anlattı. Hiç bir gerek yok. Sen oralısın, buralısın, zenginsin. Ben patronum. Sen hikaye. Seni öyle yaratan Allah Celle Celaleu beni böyle yarattı. Kadın erkek ilişkilerini böyle. Ya işte bu erkekler anlamak imkansız. Kadınlar böyle. Hayır kardeşim. Kadın da kadınlığından utanmayacak, erkek de erkekliğinden utanmayacak. Hepimiz birbirimize muhtacız ihtiyaç halindeyiz. Kimseye ihtiyacı olmayan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan kimdir? Buyurun Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında ne buyurur? Ki insanların en şereflisi, en merhametlisi, en güzeli, en cesuru, en iyi babası, en iyi evladı, her şeyin en güzeli toplayan zat sallallahu aleyhi ve sellem dahi Allahu Teala muhtaçtı ve onu dualarında söylerdi. ''Sen sevdirmezsen ben sevemem.'' buyurmadı mı? ''Ne olur bana yardım et.'' buyurmadı mı peygamberler? Biz insanlar peki ne haldeyiz? Bu aciz kafamızla. Biz peygamber miyiz haşa? Değiliz. Sahabe miyiz? Evliya mıyız? Ama bu rahatlığımız nereden geliyor? Kenarda şöyle Allah'ı zikretmek varken saatlerimiz neden bir cep telefon ekranında heder oluyor? Siz Facebook'ta, Whatsapp'ta, Youtube'ta Allahu Teala'nın sizi görmediğini mi zannediyorsunuz? Haşa. Çekime kapalı bir alan mı zannediyorsunuz? Bu rahatlığımız nereden geliyor? İzlediğimiz 90 dakika bir maç, o heyecanı yaşarken, o gün için onu telafi edecek bir 180 dakika ya Rabbi affet deyip huzurda durabiliyor muyuz? İşte sonra her şeyimiz yarım yantalak oluyor. Eğer sen hanım kardeşim dizilerle, filmlerle, artistlerle, yarışmalarla... ...kakara kikiriyle hayatına devam edersen... ...nasıl olsa namazımı kılıyorum, kıldım beşi, aldım şey... ...hani böyle bir laflar var ya... ...eğer böyle devam edersen hapı yuttun. Ey delikanlı, maçlarla, filmlerle, nargile keyifleriyle, şunlarla bunlarla eğer devam ediyor... Ama Allah'ın zikrinden gafil kalıyorsan yatıyorsan vay senin hali. Allah Azze ve Celle hepinizin ve hepimizin hakkında hayır olanı nasip eylesin. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Hayır üzere yaşayıp zikir üzere son nefesi vermeyi ve en önemlisi Allahu Teala'nın sevdiği kullardan olmayı nasip eylesin Allah. Evet Şirazen Döner'e motorcu eleman aranıyormuş İş arayanlar varsa Şirazen Döner Güneşli olduğunu biliyorum arayın sorun Zaten reklamlarda çıkıyor ya Şirazen Döner'e motor Motorcu demeyelim de ona Servisçi eleman derim. Şimdi motorcu deyince tamirci birisi aranıyormuş gibi oluyor Evet Enes Şahin kardeşimiz Devam et abi diyor Pür dikkat seni dinliyoruz demiş Allah razı olsun vakit ayırdığınız için Aslında siz çok bonkör dinleyicilersiniz Biliyor musunuz? İnsanın en değerli şeyi ne parası ne bankada hesabı, arabası, hikaye. Bir kaza olur, küt. Banka iflas eder, bir şey olur, paran gider. Siz en değerli olan şeyi bana veriyorsunuz. Zamanınızı. Zamanınızın iki saatini Halil İbrahim Sofrası programında, bakalım bu adam ne anlatacak, İbrahim abi ne söyleyecek diye dinliyorsunuz ya, benim aslında size teşekkür etmem lazım. Sizden helallik almam lazım. Bu vaktinizi bana verdiğiniz için. Evet, Ceyhun Ceyhan kardeşimiz. Hep dinliyoruz demiş Uygur tekstilden. Handi, Bilal, Mustafa, Adem kulağımız sende hepsinin selamları var demiş. Allahu Teala bir daha ayrılık nasip eylemesin. Senin sayende çok şey öğrendim. Allah razı olsun demiş. Sizden de Allah razı olsun kardeşim. Aralarda kaçmayın ama bizi terk etmeyin. Tamam mı inşallah? Anlaşalım. Bugün zikretmek üzerine... Böyle sizlerle halleşmeye devam edelim Şimdi biz sabahleyin Kalktığımız andan Gece yatağımızı yattığımız ana kadar Sonra gece yattıktan sabah Şuurumuz yerinde olmayıp da O uyuduğumuz saatlerde dahi Allahü Teala'nın verdiği birçok nimetle karşı karşıyayız Tabi çoğundan haberimiz yok Mesela bu sabah kalktık Şuurumuz açık Görüyoruz Duyuyoruz Düşünüyoruz. Tüm bunlar bile şükretmemiz için sebeplerden bir tanesi. Tur suresinde bu geçiyor. Yani ilk kalktığımız zaman hiçbir şey söylemediniz diyor ya hocalarımız bir besmeleyle ile başla diye. Ne buyruluyor? Artık Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü gerçekten sen bizim gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et. Gece uykuya dalıyoruz. Uykusuzla insanlar çok fazla dayanamıyorlar. Mesela bunun da bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Bilim insanları diyor ki dünya rekoru 5 günle Polonyalı bir adama ait. 5 gün boyunca Uyumamaya direniyor noter huzurunda 5 gün boyunca. Artık kaç saat ediyor? Demek ki 100 saati geçmiş. Kameralar vesaire etrafta. Tabi tansiyonlu kontrol ediyorlar vesaire. 5 gün hiç uymuyor. Ve o 5. günde ne oluyor biliyor musunuz? Artık tabi 2 gün geçtikten sonra halsiz, hareketsiz, böyle beat up. Gözler şişmiş, vücudun rengi değişmiş, tansiyon acayip derecede düşmüş Algı bitmiş, iki gün zaten içinde bunlar oluyor Sonra üç, dört, beşte zaten yatıyor adam, ayakta değil Ama uyumuyor, gözü açık Yanında Guinness Rekorlar kitabından o gözlemciler var Beş gün sonra ne oluyor biliyor musunuz? Tabi doktorlar yanında bekliyor falan Adam birden küt ...uykuya yenik düşüyor ve bayılıp kalıyor. Uyandırmaya çalışıyorlar falan. Ha, derin uyku. Ve adam bir buçuk gün sonra kalkıyor. Yani insanoğlu arkadaşlar uyumamaya da dayanıklı değil. Bu kadar aciziz. Affedersin iki gün tuvalete çıkmadığını düşün. Bu kadar aciziz yani. Diyor ya Cengiz Numan oğlu. Neyine güvenir insanoğlu diyor. Şimdi uykuda bile nelerle karşı karşılaşıyoruz? Akciğerler çalışıyor Yataktan düşmememiz için Yüzde bilmem kaçı Beynin çalışıyor değil mi Birden öyle Uyuyup kalıp da böyle Ne sağa sola dönmemizi kesiyoruz Değil mi Ama uyuyoruz bir yandan E şimdi Bu da bir mucize değil midir Bu da bir şükre vesile değil midir Arkadaşlar Allah aşkına Beynine kan gidiyor Kalbin çalışıyor, efendim nefes alıp veriyorsun, değil mi? Yani sana kalan bir şey yok, senlik bir şey yok. Dur bakayım ya, ben bir nefes alayım. Hayır, nefesi kendi kendine alıyorsun. Ve geceliğin vücudumuz dinleniyor, karaciğer kendini temizlemeye başlıyor. Ya o yüzden elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah diyelim kalktığımız zaman Peki estağfirullah diyoruz ya Niye diyoruz bunu Bizim her şeyimiz bazen hata oluyor yaptığımız Hepimiz günah işindeyiz Ve hepimiz birbirimizden ayrı olmadan Allah'ın bağışlamasını dilemeye muhtacız Zaten Allahu Teala'ya yaklaştığı zaman o evliya dediğimiz zatlar Allahu Teala'ya yaklaştığı nispette daha tevazu ehli, daha çenesine, gözüne dikkat eden ve affa daha çok kendisinin ihtiyacı olduğunu zanneden insanlardır. Siz hiç evliya olan, Allah dostu olan bir insanın benim affa ihtiyacım yok dediğini gördünüz mü tam tersine ben kimim ki der ben ne kadar aciz bir insanım toplasan 2 liralık bir ibadetim yok der halbuki sen onun gibi olmak istersin ama o onu öyle görür çünkü Allah'tan Celle Celaluhu insan çekindiği korktuğu ölçüde zaten insandır o kadar değer kazanır yoksa ben neyim ya var ya ben var ya işte cübbemi de giydim, sarığımı giydim, şu kadar namazımı kıldım. Veya işte öteki der ki şu kadar zekat verdim. Belki der ben çarşaf giydim. Bak onlar giymiyor, sıcakta pişiyorum. Tamam. Ötekine gidersin, efendim ben şu derneğe şu kadar bağışta bulundum. O hiç yapmadı. Hepimiz kendi kendimize böyle bir büyüklenme, görevini yapmış, bitirmiş e, şekilde hissediyoruz. Ama bizim hepimizin ihtiyacı olan Allahu Teala'yı zikretmek ve bağışlanma talebinde bulunmaktır. Yani kısaca işin özü şu Allahu alem teslim olmak. Hani polisler durdurur ya. Eller yukarı. Onun gibi teslim olmak. Ondan geldiğine, her şeyin bilmek. imtihan mı? Evet. Kayıplar mı? Hastalık mı? Zenginlik mi? Fakirlik mi? Güzellik mi? Neyse hepsi ondan geliyor. Peki Huzur bulmak isteyenler Ne yapmalıymış? Kur'an-ı Kerim'de okuduk ya Sadece diyor Bakın bu kelimeye dikkat eder misiniz? Kalpler sadece Allah'ın zikriyle rahatlar Ayettir Düşünebiliyor musunuz? Şöyle rahatlayayım bir deniz kenarına gideyim. Tamam git ama orada Allah'ı anmayacaksan, iki tane alkollü içecek Allah korusun içeceksen, sen rahatladığını zannedersin ama aradan bir iki gün geçer, yine aynı sıkıntı gelir. Allah Allah. Rahattım ne oldu bana dersin. Sen Allahu Teala'nın zikri dışında bir gece kulübüne, gece bilmem ne meyhanesine gideyim. Rahatlayayım. Kadınla kızla Kafeteryalarda oturayım Rahatlıyorum veya bir maç izleyeyim Rahatlayayım Diyorsun ya onu şeytan istiyor Ve sen vücudunu rahatlatıyorsun sadece Ruhun aç güzel kardeşim Ruhun senin aç Senin ona bir şeyler Vermen lazım Nasıl ki araban motorun benzini Bittiği zaman ortada kalıyorsun Dünyanın en lüks en Hız yapan ne bileyim Bütün ellerin buluştuğu bir aracın da olsa Benzin olmasa ne işe yarar Hadi benzinin var motor yağın yok İşte onun gibi Senin karnını aç benim karnım aç Ne yapıyoruz yemek yiyoruz allah Teala helalinden yemeği nasip eylesin abi. Ama ruhumuzun da açlığı var kardeş O da bir şeyler istiyor O da diyor ki Sana sesleniyor Ey falan filan Bir yetimin başını okşa Mutlu et Dua al Birini karşıdan karşıya getir, geçir yoldan Düşmüşe el uzat Şöyle çek kenara bir silkin bir temizlen Allah'ı zikret Gel namaz kıl secde et Bunları senden istiyor Bunları yap Artık bunlarla ilgilen diyor sana Bizim artık bunları yapmamız lazım Artık hepimiz görüyoruz değil mi? hayatın ne kadar yalan, biz dahil olmak üzere insanların ne kadar da sahte olduklarını, insanların eline fırsat geçtiği zaman, karşıdaki insana yapıp ettiği şeylerde, onların yüzüne vurmaya meyilli olduklarını. Ve biliyoruz ki, biz bu dünyanın her an, ama her an, geçici oldu Allah Azze ve Celle verilen yakışıklılığı boyu posu verilen güzelliği verilen parayı verilen imkanı değerlendirecek seninle yüzü yanmış trafik kazası sonrasında yüzü neredeyse kimsenin bakılamayacak hale geldiği birisiyle yüzü güzellikler içerisinde olan bir insanın imtihanı aynı değildir Parası pulu olmayan, hiçbir şey almaya gücü yetmeyen bir insanla zenginin imtihanı bir değildir. Ama hepsi imtihandadır. Hasılı şöyle düşünelim. Tanınmak, meşhur olmak, yakışıklı olmak, güzel olmak, zengin olmak, parmakla gösterilmek. Bunlar her ne kadar insana hoş gelse de aslında büyük bir imtihandır. Kenarda köşede ilgi çekmeden Anlatabiliyor muyum? Yaşayan insanlara Bazen gıptayla bakmaz mıyız? Allah azze ve celle Hayırlı bir ölüm, hayırlı bir Ömür nasip eylesin bizlere Amin Değerli kardeşim Zikir Aslında bütün canlıların Yaptığı bir şeydir Zikir Rabbimiz Celle Celaluhu'nu anmaktır. Peki zikri nasıl yapacağız? Sünnet üzerelik zikir ne? Üzüntü halindesiniz. Böyle canınız sıkıldı, moraliniz bozuldu, bir haber aldınız veya... Ya var işte var. Bende de var, sende de var. Hepimizde var. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunun sünneti olduğunu biliyor musunuz? Üzüntü anında. Moraliniz bozuldu bir şey oldu. Allah Azze ve Celle'den başka bir kuvvet yok ki bana yardım edebilsin. Onun üzerinde bir kudreti yok. Her şey ondan. Ben de hiçbir şeyin kendisiyle yarışamadığı tek olan Allah'a güveniyor ona tevekkül ediyorum. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mesela bir yerden gidiyoruz bir yere. Allah'ın adını zikredelim sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi zikredelim. Bismillahirrahmanirrahim, değil mi? Yemek yerken vesaire. Yatacağız mesela. Birçok kardeşimiz sorarlar Allah razı olsun e, Ne yapalım şu konularda Senelerdir şunu bir türlü Ne etrafımıza Ne bu konuda Sıkıntılı olan insanlara Anlatamadım O kadar kolay bir nimet var ki Elimizde Fatiha suresi İhlas Felak Nas ve Ayet-el Kürsi Bunları okuyup neden yatmayız Belki son gecemiz olacak. Belki yatağa, o yasta kafanı koyduğun zaman sen sabah kalkamayacaksın. İstemez misin? Kalkacaksan huzurlu bir şekilde kalkmayı? Allahu Teala'nın izniyle size bu konuda garanti veriyorum. Bunu bir alışkanlık haline getirirseniz bakın hayatınızda ne güzel şeyler yaşanıyor. Yemek yemeden yatın. Hafif mideniz açken uyuyun Şöyle abdestinizi alın Yatağınızın içerisindeyken Sırasıyla Fatiha suresini Veya aklınıza geliyorsa ama bunları okuyun bakın Ayet-i okuyun İhlas, felak, nas Okudunuz ya hepsinde besmele çektiniz Başında Bunları okuyun yatağınızın içerisinde Buraya dikkat edin Şimdi 7 rakamını Çıkaracağız meydana Besmele çektin, Fatiha'yı okudun, Besmele çektin, Ayet-i okudun, Besmele çektin, İhlas-ı Şerif'i okudun, Besmele çektin, Felak'ı okudun, Besmele çektin, nasıl okudun, kaç dakikanı aldı, 4-5 dakika beş aldı, en fazla, böyle yavaş yavaş okudun, ne oldu sonra, yatağın içindesin ya, dünya kelamı konuşma, bak, 7'ye tamamlayacağız, okudun mu hepsini, ellerin açık zaten, Okudun, okudun, okudun. En son NASA geldin, bitirdin. Okuduktan sonra evvela abi şöyle eline, yüzüne, kollarına, ayaklarına, tüm uzuvlarına bir şöyle bir yay, sanki bir zırh gibi ve onu hisset. Allahu Teala'nın seni koruyacağını zikret. Bütün ayaklarına, ayaklarına böyle sanki bir krem sürmüşün gibi. Sonra bunu yaptın mı? Karşıya doğru üfle. bir. Geriye doğru, tam ters istikamete üfle. 2. Soluna üfle. 3. Sağına üfle. 4. Tepeye, yukarıya üfle. 5. Aşağıya, alta üfle. 6. Ve en son onu çek, yedinciyi de kendine içine. Ve içinden bunu yaparken ne de biliyor musun? Hisset daha doğrusu Ya Rabbi solumdan gelecek şerlerden Sağımdan gelecek şerlerden ilerimden gelecek Gerimden gelecek şerlerden Üstümden gelecek şerlerden Altımdan gelecek şerlerden ve içimden gelecek şerlerden Beni koru Bitti Sağ tarafına dön Uyu Ve sen bunu 7 kez 8 kez yaptığını varsay Ve bunun keyfini al Tabii çocukluğumuzdan beri biz bu tür şeylerle pek hemhal olmadığımız için üzülmeyelim. Yani niye öyle oldu? Niye annem babam bana bunları anlatmadı? Bundan sonrasına bakalım. Gizlice millete gösteriş yapmak, hava atmak, caka satmak, kendini evliya göstermek için değil. Zikir gizlice yapılar. Zikir sünnettir. Bağırıp çağırmamak sünnettir. Gösteriş yapmak. Milletin arasında farklı Evdeyken farklı zikretmek Tehlikelidir Şimdi yatağınıza yattınız Bunu yaptınız zaten tek başınız Veya yanınızda bir eşiniz var Veya evladınız var Bunu yaptınız mı? Yedi kez tamam mı yaptık Şimdi ne oldu? Bir zırh giydiniz Allah'ın izniyle Bunu siz yedi gün sekiz gün bir yapın Faydasını göreceksiniz inşallah Ve size bedava Allah Azze ve Celle'nin izniyle yavrularını sıçrayarak uyanıyorsa ve kendinizde de böyle bir uykuda birden böyle bir kalkma olayları varsa ne olduğunu anlamadan rüyada görmüyorsunuz birden sıçradığınız bir şey oldu lütfen kendinizde bu hatayı arayın hiç yaptınız mı bu dediklerimi Fatiha suresini başta besmele çekerek her birinde ayet-i kürsi, ihlas, felak ve nas okudunuz mu? 7 kez bunu yaptınız mı? Canı gönülden isteyerek. Bakın bunu bir deneyin. Sonra telefon açın. İbrahim Bey veya İbrahim kardeşim sen böyle dedin ama olmuyor. Bakın ben ne diyorum size? Ben bunun yazıcısı değilim haşa. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ayetleri bunlar. Ve denenmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı şeyler. Ama biraz tembellikten kurtulalım. E çocuğum sıçradı ben sıçradım. Sabah Sarhoş gibi uyanıyorum. Neden güne adapte olamıyorum? Babacığım bir 5 dakikan ayıracaksın ya. Şu tembellikten kurtulacaksın ya. Alacaksın abdestini 5 dakikaya. Cep telefondan nasıl o ne yazmış, bu ne yazmış, televizyondan ya 5 dakika kapat her şeyi. Bitir ve kendine ayır ve bunu alışkanlık haline getirin. Bu şekilde ölenler için de müjdeler var. Onu başka bir programda da konuşalım. Belki sabaha kavuşamayacaksın. Ne var? Bir 5 dakikaya Fatiha Suresi, bir dakika. ayet Kürsi, hadi iki dakika oldu, üç dakika. İhlas, felak, nas, en fazla beş dakika. Yedi kez üfledin, dedim ya işte yediye tamamladın. Hadi iki da yedi dakikaya, ne olur yani. Ama bunun yararını görürsünüz, biliyor musun? Allah'ın izniyle, Celle Celaluhu. Sıçramalar, hoplamalar, şunlar bunlar varsa, öyle şu, şuna gideyim, buna gideyim, çocuğumda bu mu var, bilmem mi mi vardı önce... Evvela siz bunu bir yapın Çocuğunuza da bunu öğretin bir. Çocuğunuz çok küçükse Çocuğunuzun yanına gidin Anneler, babalar, çocuklarınızı çok seviyorsanız Bugün başlayın Kendiniz yaptığınız gibi çocuğunuza mesela bu Fatiha, Ayet-i İhlaz, İhlas, Felak, Nas dedik ya Bunları okuyun Besmele çekin Bir bardak su alın elinize Suyu doldurun Elinizi iki elinizi alın böyle Çocuğunuzun yanında istiyorsanız onu korkmaması için Babam ne yapıyor ya yanımda falan mesela anlayamayacaksa eğer Onun yanındayken mesela gözünü kapattı diyelim uyudu kaldı Bir bardak ya Allah aşkına biraz şu tembellikten kurtulalım ya Gideceksin bir tane şu cüye bu cüye bilmem ne kadar para vereceksin nazar vardı bilmem ne vardı Yao bak güzel kardeşim bir bardak suyu al iki avucuna böyle Evvela evuzu besmele çek ondan sonra İçinden böyle bunları okudu ya besmele çekti Fatiha'yı okudun. Ayetel kürsüyü okudun. İhlas nas okudun. İçinden de ki ya Rabbi oğluma veya kızıma şifayı şu suya vermeni niyaz ediyorum. Bu kadar. O suyun içindeki moleküllerle işimiz yok. İlacı da yararlı hale getiren Allahü Teala. Doktora gidiyorsun sana bir ilaç veriyor. Sana yararlı oluyor bana zarar oluyor. Nasıl olacak bu iş? Demek ki Allah'ın dilemesiyle olur. Sen de sığın. Allah'ım bu duaları, bu ayetleri sen gönderdin. Bunda şüphesiz bir şey var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları okumuş. Yatağa girerken ben de okuyacağım. Ve ne olur? Şu suyu oğluma, kızıma, neyse işte anneme, babama, karıma, kocama şifa ver. Onu şey yapın. İçine üfleyin. Yavrunuzu kaldırın mesela bir yıkıyordum. Veya böyle yatmadan önce yaptınız. İçeride tam yatacaktı. Oğlum iç bakalım bunu deyin. Üç yılda içsin. Sen de iç. Ko kocana içir, hanımına içir. Yahu bir su deyip geçme. Sen bir hocaya gidiyorsun. Veya bilmem ne kişisine gidiyorsun. Şuna, buna gidiyorsun. ve O da sana suyunu veriyor. Allah razı olsun diyorsun. Yahu bunu Allahu Teala sana da vermiş. Ve senin sevdiğin insanlar için, evladın için ne güzel bir bedava. Ve ne, ne kadar güzel bir imkan. Buna 7 gün devam etmeyiz maalesef. Ben bunu çok gördüm. Gerçekten İbrahim Bey 3 gün bu dediğinizin yararını gördüm. E sonra ne oldu amca? Ya sonra unuttuk işte ama sonra eski hale döndü. Ya neden pek 3 gün yaptın ki? Her gün yapsan ne olur? İşte hani bir söz var ya. insan başa gelince bir şeyler anlıyor diye. Ne olur sizden rica ediyorum. Yavrunuzun, kocanızın, hanımınızın annenizin veya kimi seviyorsanız onun için kendiniz bu ayetleri okuyun Allah'tan bir şeyleri isteyin Celle Celaluhu yalvarın yakarın Deyin ki şu suyu yaradan sensin kurban oldum, şu benim dilimi yaratan sensin ben zaten acizim ben bir şey yapamam Ne olur bu suyun içine şifa ver Mesela akıl bali olmayan bir oğlunuz veya kızınız var mı? Bakın dikkat edin akıl bali. Yani meni veya hayız hali dediğimiz erkekler ve kız yavrularımız için o döneme gelmemiş eğer yavrunuz varsa müthiş bir nimet var sizin için. Ne yapın biliyor musunuz? Böyle güzel bir vakit ayarlayın yatmadan önce. Senden bir şey rica ediyorum deyin. Bakın bu tüyoyu da vereyim sizin için. Tam tersi. Yavrum o senin sevdiğin dualar var ya içinden gelerek böyle benim için veya şu hasta için veya şu şu babanın borcu için veya şunun bilmem nesi için veya başım ağrıyor veya kendin için ayetel kürsüyü besmeleyle okur musun? Böyle tatlı tatlı ama canım kızım, canım oğlum, yavrum bir tanem, nur tanem falan istediğiniz şeyi söyleyin. Çocuk tabi ki sevinsin böyle bir okur musun canım o bir bardağın için okutun ve onu bir için o da desin ki şifa niyetine iç anneciğim babacığım veya amcacığım günahsız sabi ya yani demek istediğim şu biz şimdi çok ahkam kesiyoruz böyle bir şeyleri bildiğimizi zannediyoruz ama bakın ne kadar büyük bir nimet var Allahü u Teala'yı zikretmekten bahsettik değil mi Yahu içelim o suyu. Vallahi çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz hayatta. Ben normalde masörlük sertifikası da aldım. Yani biyoenerji denilen bazı tabii çok ayrıntılara girmenin bir yararı yok. Hoş şeyler de değil bunlar ama şunu öğrendim o zaman da. Mesela insanların baş parmaklarında ve orta parmaklarında farklı enerji yerleri vardır. Mesela sen bir hastaya masaj yaptığın zaman cidden bunu hisseder karşıdaki ve bir rahatlık teskini olur. Bunu oğluna, kızına veya kızı oğluna şey, kızı babasına veya annesine yaptığı zaman da hissedersiniz. Bak hiç masörlük şu bu falan bir şey yoktur. Yeteneği yoktur ama severek yapar, dokunur ve onun faydasını görürsün. Ey anneler babalar! Ey erkekler ve kadınlar, eşiniz, kocanız onunla zaten aynı yatakta yatıyor, karı koca aynı yasta baş koyuyor olmanızın sebebi odur. Üzerinizdeki negatif enerjileri, negatif bütün her şeyi karşılıklı olarak değiş dokuş eder ve dağıtırsınız. Allahu Teala'nın işte karı kocalar arasında huzuru söylemesinin, Gönüllerinin rahatlayacak olmasının, sürur duyacak olmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Dokunmaktır. Şimdi yavrular için de ne dedik? Ne dedik bugün? Allah'a zikretmek için? Böyle illaki şuraya, buraya, oradan şuraya, şuradan buraya, şunu yazayım, bunu çizeyimden ziyade Allah Azze ve Celle'nin her dili anladığını, hiç kimseye ihtiyacı olmadığını ve sonsuz bir zenginliğinin olduğunu Dolayısıyla ona hiçbir şeyin engel olamayacağını Bilerek ona gönül huzuruyla Ama böyle kafamız önde Aciziyetimizi belirterek Bu duaları yapalım Suya mı okuyalım? Oku ya ne olur Efendim ben Arapçasını bilmiyorum tam olarak Diyelim ki bir dua var E Türkçe olarak yap baba Seni anlayan bir Rabbin var La tahzen Üzülme Ha üzüleceğin şeylere üzül Üzülmeyeceğin şeylere Üzülme Üzülme Dert etme can Görebiliyorsam Dokunabiliyorsam Nefes alabiliyorsan Yürüyebiliyorsan Ne mutlu sana Elinde olmayanları Söyleme bana Elinde olanlardan bahset can Üzülme Geceler hep kimsesiz mi geçecek Gidenler dönmeyecek mi Yitirdiğini her neyse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 Hasat yakındır can. Kaderini sev. Varsa kederini de sev. Üzülme hastalıklarına. Gör hangi günahlarına kefaret olacak. Terk edildin diye de üzülme. Demek ki Sevebilecek bir yüreğin var Geçmişi onu Hiç yaşanmamış gibi davran Buluttan nem kap Döküver kirpiklerinden son baharı Bir gün elbet mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları Yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına Uçacaksın semalara sevdiklerinle ey can. Sana tanınan süre üzülmeye değecek kadar uzun değil. Herkes gibi sen de sonsuzluğa gün gelip kanat çırpacaksın. Hayatın telaşından insan pek farkında olmuyor ama Kum saati alta doğru hızla akıp gidiyor. Henüz aşılmamış çok yolların var. Hiç mi güzellik yaşamadım? Ufacık bir hatırım da mı yok yanında? Hayatın ellerini bırakma, küsme. Hadi, mavilerini giyin, çık dışarı. Denizle cilveleşen martılar gibi hayata kuruyan, Yitirdiğin güneş için sevda türküleri söylemeye devam et. Ölümlü de olsa hayat Ölümsüz bakışlarla bak Kaçmakla kurtulamazsın ki Yalnızlıktan, hüzünlerden, hayattan Ayakta kalman gerek, yaşaman gerek can Hayat seni de içinde görmek istiyor Hadi yaklaş, unutma ki Yapamadıklarının kazası yok. Ve yine unutma ki... Aydınlık... Geceye hiçbir zaman yenik düşmedi. Can... Üzülme, üzülme. En azından üzülmemek gereken şeyleri üzülme. Şimdi programımızın son dakikalarındayız. Radyomuza gelen yine telefonları arkadaşlarım söylüyorlar. Santralde duran Faruk kardeşim bazen diyor ki... işi şöyle şöyle... Geç kaldık şu yayın saati Şöyle olsaydı diye Sağ olsun Selçuk kardeşimiz her gün Bunları yani programı Montajlıyor kaydediyor Ve sayfaya youtube sayfasına Koyuyor programların Tekrarı içinde üzülmeyin Az önceki şiirdeki gibi Orada her akşam bu program Yaklaşık iki saat sürüyor bir saate iniyor. aradaki reklamlar Ezanı Muhammediye vesaire Montajlanıyor açın böyle Birçok kardeşimiz zaten ...biliyorum gece yatarken... ...hatta ninni gibi dinliyorlar yani... ...nasıl artık ondan istifade ediyorlar... ...bilmiyorum ama... ...mesela Hüseyin kardeşim çok iyi biliyorum... ...gündüz çalışıyor... ...böyle her gece abi diyor... ...dinliyorum bir gün geldi buraya tanıştık... ...dedim sen peki uyuyorum diyorsun... ...anlıyor musun bir şeyler abi diyor... ...bir 10-15 dakika zaten dinliyorum diyor... ...bakıyorum diyor... ...uyumuş kalmışım olsun... ...o da iki kerem belki oradan istifade eder... Bu da bizim için bir mutluluktur. Allah razı olsun. İtikat ve fıkıh konularında bazı bilgisizlikler şeytanın kucağına düşmemize vesile oluyor. O yüzden ilk önce bilgi, ilim ve amel, tabi iman olduktan sonra bu üçünü birbirinden inşallah hiç ama hiçbir zaman uzaklaştırmayalım. Hani Halil İbrahim sofrasıyla özdeşleşen bir sloganımız vardı. Neydi o? 11 sene önce sizlerle paylaştık aşk, ilim istikamet demiştik neydi o 11 sene oldu değil mi aşk, ilim, istikamet şimdi aşk çok güzeldir insanı toparlar insanın yaşamasına daha şekli olmasına vesile olur ama aşk tek başına yeterli değildir çünkü insan aşkı karşı cinse duyduğu sevgi olarak da düşünür veya neyi sevdiğini de bilemez Tek başına aşk yeterli değil Peki Aşk neden yeterli değil Ne lazım başka İlim lazım İlim olacak ki Neye sevgi duyacağını Aşk duyacağını bilebil değil mi Ha sonra Sadece ilim yetiyor mu Yetmiyor Sadece bir konu hakkında bilgin var Ama aşk olmazsa ne oluyor yürüyemiyorsun o yolda. Peki ikisi yetiyor mu? Aa. İlim tamam, aşk tamam. Yani bu yolda gideceğin istikamet lazım bir de. Sen eğer ilmin yoksa hangi istikametten gideceğini bilemezsin kardeşim. Ama senin istikametin yoksa doğru yolda değilsen istediğin kadar ilmin olsun. O yüzden üçü birbirinden bağımsızdır. Aşk, evet, ilim, evet ve istikamet. Yani gittiğin yer sohbet meclisi mi, yolun? Gittiğin yer fakir fukaranın geçtiği yol mu? Gittiğin yer gıybetin daha az işlendiği, daha yardımsever, daha kardeşliğin olduğu yerler mi? Gittiğin yol o istikamet seni nereye götürüyor? Tamam sonunu bilemiyorsun ama sen bu istikamette gidersen cehenneme mi daha yakınsın Cennete mi daha yakınsın? İşte bunun farkında oluruz inşallah. Çok uzattım kafanızı da ütüledim farkındayım. E ama bunlar da söylemek gerekiyordu. Çünkü ben sizin abinizim veya kabul ederseniz kardeşinizim. Kardeşler de açık konuşur değil mi? Eyvallah. Sizde benim eksiğim hatam ki çoktur bildiğiniz kadarıyla söyleyin. Hepsini de boynum kıldan Sizlerden hayır dua bekliyor ve sizlere dualar ediyorum. Allah Azze ve Celle yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.